Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün günlerden e, 10 Ağustos Cumartesi bir kurban bayramı öncesi arefesi. Ben e, gene yalnızım. Yarın kurban bayramı olacak. E, muhtemelen gene yalnız olacağım. Ama ben yalnız hem yalnızım hem de değil. Çünkü Allah Subhanahu Teala bir insanın yanında olduktan sonra, onun varlığını, kuvvetini, kudretini, her yerde ihtişamını, ihtimamını, azametini gördükten sonra, bu, tabi bu görme, bir kuşu kuşa bakarak, bir ağacın dalına bakarak veya bir rüzgarın ağacın dallarını Yaprakları sallamasına, güneşin yer değiştirmesine, geceyle gündüze bakarak ve tefekkür ederek anlayabilir. Bunu da bir insan yalnız başına kalmadan, belli bir orta, ortamda e, İslam terimiyle uzette çekilmeden, bunu e, böyle kalabalık şehirlerde, idrak edebilmesi mümkün değil. Çünkü sistem öyle bir şekilde istiyor ki bir şekilde hayatta kalma mücadelesi içerisinde çalışmak, okumak, bir şeyler yapmak, haftalamamak için spor yapmak, yemez, yemene, içmene işte dikkat etmek ki ona ne kadar dikkat edilebilir bu zamanda, bu asırda marketlerdeki rafların %90'ının kimyasal yata fabrikasyonu olduğunu düşünelimsek işte Wilhelm Frickleram yarın bayrağ hem yalnızda alışmakla birlikte ki ömrümün yani 43-44 yaşındayım e, çocukluğundan bu yana kadar hem insanların içinde çok sosyal biri olmakla birlikte genelde hep yalnız hissettim kendimi bu zamana kadar. Gene yalnız hissediyorum. Ama hiçbir zaman bu yalnızlıktan pişman olmadım, gozulmadım. Çok sıkıntılar yaşadım. Fakat bu sıkıntılar hiçbir zaman yeme içme konusunda kalma, varma konusunda olmadı. Bunu da zaten sıkıntı hiç yapmadım bu zamana kadar. Allah subhanahu wa her zaman... Beni bir şekilde e, bu ortamda ayakta tutmayı sağladı. O yüzden en sıkıştığım zamanlarda, moralimin en bozuk olduğu zamanlarda, en üzgün olduğum zamanlarda bazen kafamı duvarlara vurup kendimi parçalamak istediğim, yok olmak istediğim, Uyuyup uyanmamak istemedi, istediğim zamanlarda. Kesinliğe dünyaya geldim. Kesinliğe bir ağaç, yaprak, bir toz bulutu, bir çamur parçası, bir taş olsaydım dediğim zamanlarda. Kısaca en sıkıntılı zamanlarımda Allah Subhanallah her zaman yarım ve yardımcım oldu. O yüzden her ne kadar burada tek başına birileriyle konuşmadan oturmaktan ee, sıkıldıysam da... Allah Subhanallah her zaman benim yanımda ve beni görüyor. Çünkü e, ayeti keremesinde öyle buyuruyor. Benim diyor hükmüme kabret çünkü sen gözlerimin önünde Gerçi bu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yapılmış bir hitap olsa da o ayet e, Müslümanım diyenlerin, e, insanım diyenlerin, insan olmanın erdemliği yaşanların genellerinin şunluluğuna hitap edilmiş bir ayetti ve kıyamata kadar da Allah Subhanahu Teala'nın sözleri baki dir, baki kalacaktır inşallah. İnsanlar, cemaatler, topluluklar bugün vardır, yarın yoktur. Birileri gider, birileri gelir. Fakat Allah Subhanahu Teala'nın kanunları, cinneti, yeriünde şeriatı her zaman birileri tarafından yaşanacak ve her zaman e, bu sözler kıyamet kıyamete kadar baki kalacaktır. Yarın bayram, bayramın mahiyeti çok büyük. İnsanların bir araya gelip dertlerini, sıkıntılarını paylaşma, e, ortak ihtiyaçlarını e, birlikte ha ha hareket ederek giderme insanların, küskün olanların e, barışma yeridir. Fakat bu e, bu bayram Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabının ve onun yolundan gidenlerin ee, Allah Subhanallah'ın Allah emri emriyle yani kısaca müminlerin bayramıdır. Ama müminler her ne kadar dışarıda insanların genelinden Müslümanım dese de diliyle Allah'ı peygambere e, inandık diye ikrar etseler de hal ile inandıkları kitaba peşinden gittiklerini iddia ettikleri peygambere ve onun sözlerine hal ile yabancılar ve tekstil etmektiler. Tekstil yani yalanlamaktadırlar. Bir insan her ne kadar zille ben Kur'an'a e, yani ikicilik arasındaki 6666 ayet dediğimiz 114 Suriye'den oluşan 30 yüzyıldan oluşan belli bir tertip üzere ee, Hazreti Osman zamanında Hazreti Zıza'daki zamanında belli bir tertibe konulan bu kitabın arasındaki sözün gerçekten Allah'ın sözü olduğuna ve bunu peygamber vasıtasıyla bizlere bildirdiğine iman ettik. Bunun içindekilere iman ediyoruz deseler de hal ziliyle, amelleriyle tekstit etmekteler. İmanın sıhhatini bozan en büyük şeylerden biridir, hal ile tekzip etmek, yalanlamak. Bu yalanlama, bir de Allah subhanesem bize emir ve yasaklarında, la ilahe illallah tehid sözünün gerektikleri asırların noktasında olursa nasıl ki sütün mayalandığı zaman bozulup yoğurda dönmesi veya peynire dönmesi veya köpeleye dönmesi, kesilmesi gibi insandaki o iman bozulur ve İslam ümmetinden çıkar. Ve şu anda insanlar hal dilleriyle her ne kadar Resulullah'a ve kitabına Allah'ın sözüne inandık de hal diliyle dinin artı olan tevhidide ulûhiyet, rububiyet ve isim ve sıfatların tevhidinde ki tevhid kelimesi o kadar yüce bir e, kelime ki yani kuru bir laftan, bir rakıstan ibaret olmadığı gibi ben Müslümanım demekte de insanı La ilahe illallah Muhammed'i Resulullah muhammed Resulullah demekte de insanı İslam dairesinin içine e, zahiren görünüşte soksa da basinen haldiyle onun gerekliliklerini yapmadığı müddetçe hakiki mümin iman etmiş olamaz. O yüzden bu bayram müminlerin bayramı olması aferiyle, müminlerin çoğu ki benim tanıdığım çok az insan var. Ahlaktan bahsetmiyoruz. Eğer ahlaktan bahsedersek mümin dediklerimizin, Müslüman dediklerimizin içerisinde ahlaksızlar vardır. Müslüman olmayan diğerlerinde de çok ahlaklı insanlar olabilir. Ahlak farklı şeydir. Bugün kötü ahlak üzere olan bir insan yarın güzel ahlaklı olabilir. Güzel ahlak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize getirdiğiyle insanların arasındaki hak ve adalette eşitlik ilkesiyle olur. Kendini büyük küçük ondan sonraca mı söyleyeyim e, yani herkes birbirine saygılı olup e, belli makamlarda, belli yerlerde, belli idarelerde olan kesimin e, kendinden alt ve üst kesimlere eşit davranıp kendisi gibi, kendisi gibi muamele etmesi de olur. İnsanların sorarsan aralarında bir eşitlik yok. Hem maddi açıdan, açıdan eşitlik yok, yani dünyevi açıdan, hem de manevi açıdan kişiler arasında pek eşitlik yok. Eşitliği savunanları da her ne kadar eşitliği savunuyoruz deseler de bakıyorsunuz ki hal ve söylemleriyle kendi sözlerine, kendi ilkelerine, kendi inançlarına zıt hareket etmekte ve insanları genelde e, dilleriyle aldatmak istedirler. Böyle bir zamanda, böyle bir asırda e, insana en büyük zararı gene insanım diyen, insan insanlığın vasıflarını taşımamış insanlar vermektiler. Tekrar Kurban Bayramı hadisesine diyorum. Yarın kurban. Televizyonlarda bakıyorsunuz e, kurbanlıkla, kurban alım satımı ile alakalı, işte tiyolar ipuçları, işte neler yapılması gereken şeylerden bahsediler. Fakat hiçbir şekilde kurbanın nereden bize sünnet olduğunu, hangi peygamberden bize sünnet olduğunu, mahiyetinin neler olduğunu, aslını, amacını anlatmamaktadırlar. E, öylesine bir habere baktım. Pek teyzeyi açmıyorum yani. Orada bir amcanın e, kurban pazarlığında parmakların kırıldığını söyleyen bir haber vardı. Yani kurban yani bu kadar basit mi yani? Allah'a adayacağım bir kurban ki onun mahiyeti, onun ne etleri ne kanı bana ulaşmaz diyor Allah subhanahu aleyhi ancak takvanız, iyiliğiniz, güzelliğiniz bana ulaşır diyor. Burada Allah subhanatelah ayeti gelmesiyle insanlara en güzel, köye en güzel, ipucu, en güzel ahlakı bahsediyor fakat insanlar bunu bir gelenek, görenek haline getirmekle birlikte sanki böyle şu kurban e, bayramı şu şu günler bir geçse de bir kurtulsak havası var. Yani bir an önce işte e, insanlar birbirlerinden çekmiyorlar. Kurban kesini mi, kes, e, kesmedim mi, aldım mı, almadım mı falan diyerekten insanlar bu geçmesinin bir an önce olup bitmesinin derdinde. Yani kimse kimsenin şey derdinde değil. Bir araya gelip küsündür, barıştırıp işte e, böyle dini meselelerde, ahlaki ahlaki meselelerde, toplumda çevre meselesini yaşadığımız toplumun içerisinde olan e, fuhuşyattan, münkerattan her türlü hırsızdan e, böyle topluma zarar veren işler meselesinde bir araya gelip toplanma e, günü olmaktan çıkmış durumda. Yani bu sadece Kurban Bayramı'na hat olan bir şey değil. Ramazan Bayramı da öyle, Cuma günleri de öyle. ondan sözcüğünüzün insanların e, ha, e, hacca girip hacke toplanması. Bunlar da aslında Allah Subhanallah'ın ee, bir, bize bir şeydir bu. Ee, hem emri, hem nasihati, hem bizim iyiliğimiz için bir tavsiyesi. Ama maalesef ki biz bunun hakikatlarını görmek yerine bunları günlere, yıllara, aylara, belli bir zaman şartlarına bölerek öfrade haline getirmişiz. Din, din olmaktan çıkmış. Sadece adı kalmış. O yüzden yarın bu bayramlaşabileceğimi bayram sanmıyorum. Yarın kapıma muhtemelen çocuklar gelecek kapıya olacaklar. Biraz şeker alabildim. Biraz e, imkan dairesine bir üzüm falan bir şeyler alabildim. Helva yapabildim. Ondan kendime belki bir misafir gelir diye. Koydum. Yarın ne olur, ne olacak bilmiyorum. Aşağı yukarı 4 senedir, 5 senedir İstanbul'un içinde tekrar bir İslam İstanbulluktan sonra hayatımda çok büyük değişiklikler oldu. 40-50 senedir e, zahiren e, hiçbir bayramı kutlayamıyorum. Anlatmak istediğim, söylemek istediğim çok şeyler var. Ama o kadar çok şey var ki bu şeylerin hepsini belli bir zamana, belli bir saate sığdıramayıp çünkü Allah bana da Kur'an-ı Kerim'de biz diyor her şeyi orada yazdık. Bu her şeyi orada yazması insanların birbirlerini anlama noktasında, birbirlerine sevgide, birbirlerine nasihatta, aslında hakikatleri anlatmada, bilgileri yaymada birbirlerine en büyük yardımcılardır. Fakat şu zamanda, şu asılada bilgiler bile parayla satılmakta. Herkes kendi bilgisini her ne kadar biz bu bilgiden para kazanmıyoruz. Biz bunu bir dava olarak gördük. İnsanları anlatmakta e, fayda görüyoruz. Kendimizi bu alıyoruz. Mesela de dini dili, ırkı, inancı, düşüncesi ne olursa olsun, insan etrafımızda profesörler, aydınlar, işte aydın geçenler, hocalar, aklından ne gelirse bunların bir bakıyorsunuz, bir şekilde kendileri eğer e, tiyatro yapmasalar bile, onların üzerinden birileri bir şeyin ticaretini muhakkak yakıyoruz. Kiminin faydalanması kadın içindir, kiminin faydalanması mal mülk içindir, kiminin faydalanması kariyer şöhret içindir, kiminin faydalanması e, kendinesini tatmin içindir, bana şöyle desinler, böyle desinler içindir. Ama Allah rızası için gerçekten bilgiyi paylaşıp insanlara faydalı olabilme adına bir şeyler yaptıklarını e, zannettiğim insanlar yok gibi yani. Çünkü ne kadar da samimi izleseler de bakıyorsun, onun altında yapan e, sebeplere, taşeronlarına, etrafındaki insanlara e, bu e, rızanın dışında kendi rızaları ve birilerinin rıza, rızasını e, kazanmak için yaptıklarını görüyorum. Din adamları da böyle, aydın geçenenler de böyle. Her ne kadar e, samimi insanlar işlerinde olsa da gerçekten, e, etrafında bulunan kalabalıklar onların hakikatleri görmelerine gözlerine birer perde oluyor. E, çoğu gerçekten zeki insanlara baktığımızda her ne kadar bu şahane çoğu şeyden e, ders almış olsalar da toplumun içerisinde gerçekten sözüyle peşinden gittikleriyle etrafındaki kalabalıklarla birilerine dur diyebilecek insanların başımızda olan idarecilere ve o idarecileri oraya götüren insanlara tek bir kelime sarf etmemesi sen şunu yanlış yapıyorsun, bunu yanlış yap yapmıyorsun diye, diyememesi o kişinin gerçekten e, kendi dalında samimiyetsiz olduğunu göstergesidir. E, Hakikatta doğrular her yerdedir. Kimi zaman bazen doğru söz yanlış bir insanın dilinden çıkabilir. Bazen yanlışlar doğruların el ili de, de yapılabilir. Artık her şey birbirine karışmış durumda. En iyi ve en güzeli, en doğruyu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Rasubu Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla bize vahyetmiştir, bize bildirmiştir. Biraz Kur'an üzerinde tefekkür eder ve hayatımızı biraz Kur'an üzerine şekillendirirsek şayet e, gerçek doğruları bulabileceğimizi inanıyorum çünkü e, her ne kadar doğrular bir ve birden fazla olsa da Allah Subhanallah'a inanarak ve yalvararak işten doğrularla beraber olmayı, doğru olmayı isteyen insan doğru işler yapar ve hayatını öyle güzel öyle güzel bir şekilde sonlandırır ki ağrılığından kalacak nesillere ardından onu anan kimseler için güzel bir yad ile yad olmak onları, onun için, o kişi için en büyük şeref olacaktır. Bu dünyada kısacık olan şu dünyada birilerine şart tabanlık yapayım diye, birilerinin işte, e, rızasını kazanayım diye, rızasını kazanayım diye, birilerinin ya birileri için Konuşmak, birileri için bir şeyler yapmak, ee, böyle insanların e, ölüpten sonra gereği bir şey bırakacaklarını sanmıyorum. Çünkü unutulup gidecekler. Tarih sayfalarında nice nice insanlar unutulup gitmekle beraber tarih sayfalarında nice nice insanlar da gönüllerde yer etmiştir. Bunların arasında hiç adı sana duyulmayan insanlar da tarih kayfaları içerisinde dünyaya gelip gitmiştir ve bir şeyler, bir şeylerin mücadelesini yapmışlardır. Her ne kadar isimlerini, adlarını, sanlarını duymasak da Alasvantele geçmiş zamanlarda olan e, bazı kısıları bize bildirerek ve bunun gibi milyonlarca, yüzbinlerce kıssalar olduğunu bize haber vererek bir bakma. E, bu konuştuklarımızın orada e, tekerrürüdür bu. Her zaman değil de bazen böyle kafama esiyor. Alıyorum dedim. Telefona veya mikrofona bir şeyler konuşuyorum. Yani söz gelimesi, sizin akışına konuşuyorum. Herhangi bir konu belirlemeden Herhangi bir ee, konu üzerinde durmadan e, böyle hani delle de hazırlıksız konuşuyorum. Allah subhanü teala konuşuklarım içinde benim de konuşuklarımı anlamayı, anlattıklarımızı amel etmeyi, amellerimizde de ihlas üzere olmayı, Kur'an okumayı, Kur'an anlamayı, Kur'an gibi yaşayan Kur'an olmayı Allah subhanü teala tüm Müslümanım dinlere, müminim dinlere nasip etsin. Gerçek İslam içinde. Gerçekten Allah'a iman etmek bu asırda bu zamanda çok zor. Allah Subhanet'e o zorluğu başaranlardan eylesin. Kimseye köle olmadan, kulak kulluk yapmadan ee, düny bu dünyadan bu dünyada yaşayıp bu dünyadan göç etmeyi nasip etsin. Allah Subhanet'e kimseyi sevgisiz, ilgisiz, şefkatsiz bırakmasın. Allah Teala kimseyi Kimseye muhtaç etmesin. Beni de kimseye muhtaç etmesin. Asıl ve Vesselam'ın en çok doğalinden biri, azizlikten, fakirlikten, ee, sırtını bükülüp de e, yaşlanmaktan, yaşlılığın fitnesinden sürekli Allah Subhanahu Aleyhi Vesselam'a sığmıştır. E, i̇nananların bayramı kutlu olsun diyorum. Allah Subhanahu Aleyhi hayırla yaşayıp Hayırlı ölmeyi bizlere nasip etsin. Esselamu Aleyküm.